Kainata gelmeden önce şehadet alemi deniyor. Allah Azze ve Celle yaratılacak bütün varlıkların ruhlarını yaratmış. Ruhlar alemi denilen yerde bir araya getiriyor. Daha sonra hepsine birden huzurunda soruyor. ''Eleslu bir rabbiküm'' diyor. ''Ben senin Rabbiniz değil miyim?'' diye soruyor. Ardan biz ne cevap veriyoruz? ''Galû bela'' diyoruz. ''Evet, sen bizim Rabbimizsin'' diye cevap veriyoruz. Şunu sormak lazım. Ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun Halis? Hayır. Ama böyle bir söz var ortada. Şimdi önce şurada bir anlaşalım. Kur'an'ın içerisinde batınî çok manalar var. Bu manalı perspektifini ele aldığında ben Allah'a söz vermenin keyfiyetini bilmiyorum öncelikle. Şimdi nasıl yani böyle toplandı, sordu biz evet mi dedik, başka bir şekilde mi söz verdik? Ne demek Allah'a söz vermek ne demek? Evdeki hangi makinaya bakarsam bak, fıtratına, neydi fıtrat programı değil mi? Ve o makinalar seninle konuşmayacak haliz. O makinaların sana verdiği sözü anlayabilir misin? Tamamında anlarsın. Mesela sizce hayalhanemde bulaşık yıkamak için hangi makina söz vermiştir? Bulaşık makinesi, peki konuşmasına gerek var mı bu sözü verdiğini anlamam için? Peki benim üretimini bilmeme ihtiyaç var mı? Gene yok. Proje safhasını bilmeme ihtiyaç var mı? Gene yok. Kimin ürettiğini bilmeme ihtiyacım var mı? Bulaşık makinesinin fıtratında bulaşık yıkamak olduğunu anlamam için son safasına bakmam yeterli Son. Kavlıbeladaki vazifelerine bakmamı. Üretime bakmama gerek yok. Yakaldın mı? Şimdi fıtrat dediğimiz kelimeyi şöyle tekrar özetleyeyim. Proje kısmında lambayı aydınlatmaya uygun tasarlamışsa, lamba artık burayı aydınlatacağım diye fıtraten söz vermiş demektir. Ben de o lambanın fıtraten verdiği söze inanarak seri üretime geçerim. Doğru mu? Suyun fıtraten verdiği söz nedir o zaman? Nereye gelirsem ıslatacağım ben söz. Ateşin fıtraten verdiği söz nedir? Ben nereye gelirsem yakarım. Benim ateşin yaktığını anlamam için hangi safalardan geldiğini anlamama ihtiyaç mı? Hayır. Ateşin son safasına baksan derim ki bunu fıtraten verdiği söz ben yakarım. Aslan pençesine baksan fıtraten hangi sözü verdiğini anlar mısın? Parçalamak. İnsana baksan ne için olduğu anlaşılıyor. Benim Allah'a hangi sözü verdiğimi hatırlamam için sadece dönüp fıtratıma ve kabiliyetime bakmam yeterli. Kulaktan, gözden, beyinden verdiğim bir cümleyi hatırlamama gerek yok. Yani ben sözü neyle vermiş oldum? Fıtraten. Projeyi tasarlayan, bana o görevi yapabileceğim için o özellikleri koymuş. Ben de bu özellikler varsa arının bal yapması gibi fıtraten ben evet yarab talu bela diye söz vermişim demek oluyorum Şu koca kainata muhatap olabilecek insandan başka birini tanıyor musunuz? Bütün muhatap olacak cihazlar bende var mı? Kaş, göz, burun, akıl bendeki cihazlara baktığında anlarsın ki fıtraten Allah'a ben bu kainata muhatabım, kainatı tanıyıp Esma'yı okuyacağım, oradan seni tanıyıp sana kulluk edeceğim diye söz verdiğimin tam temel göstergesi oldu. Askerde böyle değil mi? Kalem verilse yazın, kazma verilse kaz emri. İnsana akıl verildi, kalp verildi, sev emri ama neyi? Kimi diyoruz ya hani ama ben hatırlamıyorum diye senin hatırlamaz zaten sınava ters bir şey ama Allah hatırlatacak kainattaki maznuat dedince delil bırakmış. Kainat öyle bir kitap ki fen kitabı, tıp kitabı, matematik kitabı, biyoloji kitabı neyden yazılmış kainat kitabında. Peki böyle bir kitap varsa muhatabı var demek mi? Var. Mesela matematik kitabı var, biz üniversitede okutuyorlardı. Bunu muhatabı var mı? Var. <gülüyor> biyoloji kitabı muhatabı var mı? Var. Siz mühendissiniz, sizin kitapların muhatabı var mı? Var. Peki kainat kitabı da yazılmış ki her kitap bundan yazılmışsa kainat bir kitaptır. Artık bunu kabullenelim. Peki bu kitabın muhatabı var mı? Var. Benim gördüğüm insanlar var. Başka göremiyorsun. Yani senin fıtratındaki cihazat. Ya evet ya ben bu kitabı okumaya uygunum. Cihazatım var. Cihazat varsa ben bunu yapmaya söz vermişim ya. Ocakta yemek pişirme kabiliyeti var mı? Neye söz verdi o zaman? Abi koyun çorbayı ben pişiririm sözü vermiş. Kainat kitabını okuyabilecek tek muhatap benim. Ve ben bunu okuyabiliyorum yani aklımda düşünüp okuyabiliyorsan fıtratımda bu cihazat varsa. Bak da yok mu cihazat? da yok mu cihazat? Tavşan'da yok mu cihazat? Serçe de yok mu cihazat? Alıyor, yiyor, gidiyor. Geçmiş ve gelecek zamanı düşünüp tefekkür edemiyor. Ben de bu cihazat var demek ki ben fıtraten bu cihazat buraya konduysa ben bunu yapmaya söz vermiş. Halise dedim ki ya Halis geçen saat aldık kardeş şuraya bir takı ver dedim ya. Halis de dedi ki tamam abi takarız ya ne telaş dedi diyor. Dedim tamam kireve git o zaman makineyi getirdin. Sizce hayalhanemdeki makinalar içerisinde hangisi söz vermiştir? Ben delme işini yapacağıma söz veriyorum diyor. Matka. Ütü getirse olur mu? Ya Halis ne yapıyorsun bunun fıtratı bu mu deriz ya? Kainat okuma işiyle matkabın delme işi arasında ne fark var? Git şu kainat okuyacak bir cihaz bu. İnsan aynı yani. Bunun özelliği verdiği sözünü gösteriyor. Matkap proje safhasında geleceğine söz vermiş tasarımcı öyle tasarlamış ve matkap o sözü vermiş, iş adamı da buna güvenmiş, evet bu matkap delme işi yapar, haydi seri üretime diye ondan sonra göndermiş. Ceset giydirmiş matkaba. Öyle olmadı mı matkabın üretimi? Önce proje safhasında cihazatı giydirdi, bak insana düşüyor aynı. Cihazatı giydirdi, giydirdi, giydirdi, bir gün halis duvar derlerse buna bir söz veren makine olması lazım fıtraten. Bu da matkap, kafamda oldu mu? Evet, dönüyor, tak tak tak vuruyor, darbeli, tamam. Ben bunu seri üretime geçtim, ceset giydirdim. Allah azze ve celle de kainata bakıyor, bu kainatta okuma işini yapacak hangi makine var? Bakalım Bakın, bakın insan. Tamam buna inandım. Cihazatları koydum mu? Koydum. Ver seri üretime cesetli libas giydim. Nurlar alemine Duvara muhatap matkap, çaynata muhatap insan. Matkabın fıtratı bu sözü gösteriyor mu? Abi ben deleceğime söz veriyorum. Benim fıtratım. Yarab ben sana kulluk edeceğime söz veriyorum gösteriyor mu? Gösteriyor. Buna delil cihazatım benim.